Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in bu defaki iki hediye-i kudsiyesi ve kerametkerane o iki semavi hediyenin manevi icazını gözlere de gösterir bir tarzda, bu şuhur selasede bizlere ve bu mihite hediye etmesi, Risale-i Nur noktayı nazarında mu'cizane bir hizmettir. İnşallah o gül fabrikasının kalemi, buraları da bir gülistana çevirecek. Cenab-ı Hak, o kalem sahibine, yazdığı her harfi Kur'an'a mukabil, leyle Kadir'deki gibi otuz bin sevab ve rahmet ve hasene versin. Amin, amin, amin. Aziz kardeşlerim, sadakatınızdan tereşşüh eden ve haddimin pek çok fevkinde hüsn-ü karşı, bundan evvel verdiğim cevabın bir tetenmesi olarak, bu gelecek fıkrayı iki gün evvel yazmıştık.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 harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için, siyaset alemindeki vaziyetten ferâkat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hem üç mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri imandır. Hakikat noktasında en mühimmi ve en azamı, iman meselesidir. Fakat şimdiki umumun nazarında ve hâli âlem ilcatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden o zat şimdi olsa da üç meseleyi birden umumruy zemininde vaziyetlerini değiştirmek nev-i beşerdeki cari olan adetullah'a muvafık gelmediğinden herhalde en azam meseleyi esas yapıp öteki meseleleri esas yapmayacak ta ki, iman hizmeti saffetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk ifal olunabilen akıllarında, o hizmet başka maksatlara alet olmadığı tahakkuk etsin. Hem yirmi seneden beri tahribkârâne eşedd zulüm altında, o derece ahlak bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan belki de yirmiden birisine itimat edilmez. Bu acip halata karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyet-i İslamiye lazımdır. Yoksa akim kalır ve zarar verir. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şahiketlerinin daireleri içindeki kutsî hizmettir. Her neyse bu mesele şimdilik bu kadar yeter. Humum kardeşlerimize birer birer selam ve bu eyyam-ı mübarekede dua ederiz ve makbul dualarını gelecek eyyam ve leylî-i mübarekede istiyoruz. Elhak Tahirî'nin de lemaat hediyesini pek çok kıymetliar gördük. İnşallah bu havalide ona çok sevap kazandıracak tam bir lütfidir. Allah muvaffak eylesin. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela sizin Leylî beraatınızı ve gelecek Ramazan'ınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i kadri, hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i âmalimize böyle geçmesini Cenab-ı haktan niyaz ediyoruz ve böylece bayrama kadar Allahümme ج'al leylete kadrina fîhâderramadâne khayran min elfi şehrin lena ve li talebetir resailin nuris sâdıkîn duasını etmeye niyet ettik. Hem sizin iki mu'cizeli Kur'an'ı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşallah o derece medarı bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhat olacak ki, hakkımızda bu Ramazan'ın her bir günü bir Leyla-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i ilâhiyeden ümit ederiz. Şimdiden biz tedbir ettik ki, iki Kur'an'ı, Risale-i Nur'un buradaki has talebeleri, Ramazan-ı Şerif'te her biri her günde bir cüzünü sizin ile beraber okumak ile, Ramazanın her gününde bir Hatme-i Kur'aniye olarak, manevi ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu'yu ihata eden bir dairede, halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle, Risale-i Nur şakitlerinin etrafınızda olarak, Nakşide, Hatme-i Hacegân tarzında fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur'un bütün şakitleri, manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle tasavvuru ile okunmak, okutsi hatmeyi yapmak Cenabı Hakk'ın rahmetinden tevfik niyaz ederiz. Saniyen Hacı Hafız'ın Sav kahraman talebelerinin fevkalade hizmetleri oralarda sebebi teşvik ve medarı gayret ve numune-i imtisal olduğu gibi bu havalide dahi onların o harikulade sayu gayretleri fevkalade hüsn-ü misal ve numune-i gayret olarak ehemmiyetli bir intiba ve iştiyaka sebebiyet vermiş. Kahraman Hüsrev'in onlara dair mektupları, mübarek nüsalar gibi, tenbellik, lakaytlık hastalıklarına mübtela olanlara şifa olur, ellerde gezer. Salisen, Sizin buraya gelen kıymettar mektuplarınızı lâhikaya yazmışız, fakat bazı kelimeleri tayyettik, müfritane hüsn-ü gelen cümleleri tadil ettik, gücenmeyiniz. Rabian, İslam köyü, kule önü ortasında olan, Ve Sıddık Sabri ve Lütfi gibi talebeleri yetiştiren Atabey Bey Karyesi çok defa hatırıma geliyordu. Acaba bu köy neden geri kaldı, söndü diye düşünüp müteessir oluyordum. Fakat Cenabı Hak kadri şükür olsun ki Tahir ve Abdullah Çavuş o endişemi tamamiyle izale ettiler, büyük bir teselli bana verdiler. Hatta Tahir'in bu defa bize hediye ettiği Lem'alar ve 7. Şuayı bir cilt içinde cilt ettikten sonra mütelaa ettim. O Tahir'de bir hüsrev, bir Lütfi, bir Asım gördüm. Cenabı Hak ondan ve sizlerden ebediyen razı olsun. Onun on üsası burada çok iş görecek inşallah. Kur'an-ı Azim-üşşan ve mucizül beyanın Hizbül Ekberül Azam namında vesail-i nuriyenin menbaaları ve esasları olan 500'den fazla ayetleri yazdık. Bu Ramazan'da size göndermeye muvaffak olamadık. İnşallah bir vakit size gönderilecek. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz ve bu mübarek eyyamda ve leylide dualarını isteriz. Bismihi subhane ve min şey'in illa yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu. Aziz siddiq kardeşlerim. Gavs-ı Azam'ın "Fe inneke mahrusun bi aynil inayeti" temin karane fıkrası Şimdiye kadar Risale-i Nur'un şâkirtleri hakkında tamamen mutabık çıktı. İnşallah hüsrev, rüştü, refet gibi kardeşlerimizin, bilhassa hüsrev gibi çok metin bir rüknün müfarakatı sureten elîm ve zararlı göründüğü halde gayet hayırlı bir suret almasını rahmet-i ilâhiyeden ümit varız. Hatta hapsimiz musibeti, gerçi zahiri bir azab idi. Fakat hakikat noktasında hizmetimiz hakkında büyük bir inayet ve rahmete çevrildi. Lillahilhamd, sizlerin gayretinizle o havalide çok hüsrevler var, meydana çıkmaya başlamışlar. Belki çok zamandan beri, mütemadiyen çalışmaktan hüsreve bir istirahat verildi ve kıymettar kalemi yerinde mübarek lisanı ve hâlisane ahvali yine kudsî hizmetini idame etmesini, inayet-i ilahiyeden ümit varız. Nasıl ki Feyzi ve Salahaddin'in askerliği de öyle mübarek oldu. Kardeşlerim, bu hadise münasebetiyle Risale-i Nur'un tam mutabık çıkan bir ihbar-ı gaybîsini beyan ediyorum. Hüsrev ve Hulusi ve Rüştü ve refet gibi Risale-i Nur'un çok şakirtleri mesleki askeriye ve bu 2. Harbi Umumiye'ye münasebetler bir surette girmelerini ve ikinci bir Harbi Umumi olacağını ve iştirakimizi yani talebelerin iştirakini 6-7 sene evvel haber vermiş. Çünkü 28. lema olan 2. Kerameti Aleviye'nin ikinci emarede Fe ya hamilel ismi bahsinde fekatil ve la tahşe beraber olsa 1940 küsür oluyor. Allahu alem o tarihte bir harbe umumiyye iştirakimizi yani eski müttefikle değil Belki taraftarane onun hasmıyla iştirake işaret ediyor diye haber vermiş. İşte şimdi aynı tarihtir ki Risale-i Nur'un erkanı mühimmesi iştirak ediyor. Kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Hilmi, Feyzi, Nazif, Emin sizlere selam ve arz-ı hürmet ederler. Elbaki hüvelbaki Said Nursi. Bismihî ve min şey'in illâ yüsbihu bihamdihî Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu. Bi adad hasıl el-darb 10 dakikə Leyletül Kadri fi huruful Qur'an. Aziz siddiq kardeşlerim. Evvela bütün ruhu canımla mübarək Ramazanınızı tebrik edərəm ve o mübarək şəhərdə etdiyiniz duaların Cenab-ı Hak yanında məqbul olmasını Erhamur Rahimin'dən niyaz edərəm. Saniyen bu seneki Ramazan-ı Şerif hem alemi İslam için hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli ve pek çok kıymetlidir. Risale-i Nur şakirtlerinin iştiraki amale uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar her bir kardeşlerine aynı miktarı defteri amaline geçmesi o düsturun ve rahmet-i ilahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binler hisse alır. İnşallah envali dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve etmeden her birisine aynı amel defterine geçmesi bir adamın getirdiği bir lamba binler aynaların her birisine aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir. Demek Risale-i Nur'un sadık şakipleri'nden birisi Leyley Kadrin hakikatını ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa Umum hakiki sadık şakirtler, sahip ve hissedar olmak, vüsat-ı rahmeti ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız. Aziz Sıddık Mübarek kahraman kardeşlerim. Evvela bu mübarek Ramazan'da iştirake amel düsturu esası ile her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melaiike hükmünde kırk bin diller ile yani kardeşlerin adedince manevi dilleri ile ettikleri ve edecekleri dualar rahmet-i İlahiye nezdinde vakbul olmasını, o lisanlara dedince, Cenabı ı erham niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Saniyen, Bu defâki müteaddid tesirli ve sürurlu ve müjdeli mektuplarınıza karşı bir kitap kadar cevap vermek lâik iken, vaktin müsaadesizliğiyle kısa cevabımdan gücenmeyiniz en başta, kahramanlar yatağı olan Sava köyünün ehemmiyetli bir talebesi olan Ahmet'in mektubunda, öyle bir mesele gördüm ki, beni sürür yaşlarıyla ağlattırdı. Cenab-ı Hakk'a yüzbinler şükür olsun, Risale-i Nur'un tamam kıymetini, o köyün mübarek vâlideleri ve hanımları tamam anlamışlar. O mübarek hanımların ve kıymettar ve halis ahiret hemşirelerimin, Risale-i Nur'un intişarına gösterdikleri fedakarlık, beni ve bizi kemal-i sürurdan ağlattırdı. Zaten Risale-i Nur'un mesleğindeki en mühim bir esası, şefkat olduğundan ve şefkat madenleri de hanımlar olduğundan, çoktan beri beklerdim ki, kadınlar aleminde Risale-i Nur'un mahiyeti anlaşılsın, lillahilhamd, bu havalide de, bu yakında erkeklerden ziyade bir iştiyak ve faaliyetle, buradaki hanımlar tam çalışıyorlar. Savlı mübareklerin hemşireleri olduklarını gösteriyorlar. Bu iki tezahür bu zamanda bir faale hayırdır ki o şefkat madenlerinde Risale-i Nur parlayacak, fütühat yapacak. Hem Sav köyünün bahadır çobanları torbalarında Risale-i Nur'u yazmak için taşımaları, aynı oradaki hanımların fedakârlıkları gibi bu havalide gayet tesirli bir medarı teşvik olacak. O hanımların ve o çobanların hususi isimlerini bilmek arzu ediyoruz. Ta hususi isimleriyle has talebeler içine girsinler. Katip Osman'ın hakikatlı Rüyası elhak büyük bir hakikate işaret veriyor. Çok mübarek ve müjdelidir. Rüştü'nün rüyasında Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam emriyle Hazreti Sıddık Radıyallahu an minberde 29. sözü hutbesinde göstermesi gibi o gökten inen huriye de layikayı hutbe olarak okuması Risale-i Nur'un makbuliyetine güzel bir işarettir.